ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed aleyhissalatü vesselamın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah Resulunülüsülat ve selam her sözüne, her sohbetine, Cuma hutbesine, bir bayram nasihatine hep hutbetin hacıyla başlamıştır. Ve insanlara bir şey hatırlatırken sözlerin en güzelliği Allah'ın kelamı ve yolların en güzeli ise. Muhammed'in yolu olduğunu söylemiştir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam sözlerin en güzel olan o Rabbimizin ayetlerinden işte bu benim doğru yolumdur. Bundan başkalarına uymayın ayetini okumuş. Bir doğru doğru çizgi çizmiş. İşte benim dost doğru yolum budur demiştir. Sonra bu çizginin sağına verme ikişer çizgi daha çizmiş ve bunların başında birer şeytanın oturduğunu ve hepsinin Hakk'a davet ettiğini söylemiş ve bunlardan da uzak durmamızı emretmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sohbetine başlarken söylemiş olduğu bu güzel sözler kalplere öyle bir huzur veriyor ki o kadar çok meseleyi gündeme getiriyor ki hatta bu hadis-i şerifin nakledildiği müslüme gittiğimizde Mekke eşrafından bir tanesi cinlenen, derlenen insanları okuyan birisi kendisine diyorlar ki gidip de Aptal muttalibin oğlunu bir okusan. Belki Allah senin nefesinden ona şifa verir de. Bizim var. Ali Tabi olur diyor. Yolda giderken Allah resulani salat ve razı diyor. Ne yaptılmış muttalibin oğlu? Duydum ki diyor sen delenmişsin. Gel diyor seni okuyayım. Umur ki diyor şifa bulursun. Bakın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam inelhamdülillah nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ diye devam ediyor. Yani sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed'in yolu de sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalet de ateştedir deyince amin size de inşallah Allah yardımcınız olsun Allah hayırda olduğunu sana nasip etsin mağfiret etsin dımat diyor ki şunu bir daha söyler Ali, diyor aleyhissalatü vesselam tekrar Aynı duayı yani hutbet-ül tekrar söylüyor. Tımat ki Vallahi diyor Kahinlerle oturdum Böyle bir söz duymadım. Şairlerle birlikte oturdum Böyle bir söz duymadım. Bir daha söyler misin? Diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tekrar söylüyor vallahi diyor bu hak sözden başka bir şey değildir ve hemen iman ediyor Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim peygamber aleyhisselamın sözlerine başlarken özellikle bu kelimelere dikkat etmesi bunlara öncelik vermesi ve dinleyen insanların da hemen ayıkıp hakka, hakikate dönmesi sohbete başlarken, nasihata başlarken nasıl ki bir insanın iman ederken kelime-i şehadeti ve tasdik ettiği o Resul'ü zikretmesi gerektiğini dinimizin şartlarından bildirmişken ihtilaf edildiğinde ihtilafın hal çaresi olarak Kur'an ve sünnet bildirilmişken bakın ve vesselam efendimiz aleyküm selam ve hoş geldiniz ve vesselam efendimiz sohbetine başlarken de yine nereyi gösteriyor yine bu ikiyi gösteriyor sözlerin en güzeli yani Allah Azze ve Celle'nin kelamı yollar o da o kitabın gönderildiği ve o kitabın beyanının verildiği o Resulü yani yolların en güzeli o Resulün yoludur. Rabbim bu yoldan bizleri ayırmasın. Sonradan çıkartılan o karanlık dalalet ve neticede de ateşe giden o yoldan bizleri uzaklasın çünkü. Kardeşlerim Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü diyorken Geçmiş ümmetlerde diyor her peygamberin kendisine tabi olan havarileri vardır diyor ashabı vardır bunlar ne yapar gönderilen peygamberin emirlerine uyar, nehyettiğinden de uzak dururlar diyor. Sonra peygamberleri öldükten sonra da insanlara iyiliği emreder, kileri de tutar. İnsanları münkerden nehyeder, kendileri de uzak durur diyor. Sonra, bakın çok dikkat edin buraya. Hepimiz ya anayız, ya babayız ya da çocuğuz. Dördüncü sınıf insan yok. Amin, ejmei size de inşallah. Sonra diyor bir nesil türer. Em işleri bırakıp ne yolundan işlerle uğraşırlar. İşte diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse, işte o mümindir diyor. Demek ki kardeşlerim, biz de dinde emredilen işlerle uğraşma, nehyonlan işlerle uzak durmamız gerekiyor. Biz itaata, ittibaya ve gelen nakillere İman edip hayata geçirmekle mükellefiz. Dinde neden ve nasıl soruları sorulmaz? Sorulması gerekir. Niye bunu emretti? Neden bunu söyledi? Bunu sorgulanmaz. Bu sorgular yapıldığı zaman ki bunlar şeytani sorulardır. Şeytan da Adem'le Havannemize Böyle yaklaştı ve bu yaklaşmalarının akabinde onların idmianını bozdu, onların kafasını karıştırdı, teşvişli bu sözler onları tereddüte ve neticede cennet gibi bir nimetin ellerinden çıkmasına sebep oldu. Allah her türlü dalaletten, karanlıktan, küfürden, fısttan, Bizleri uzak eylesin. Dinde bize ev edilen itaattır. Dinlemedir. Ameldir. Cemaattir. Ve cihattır. Bu sıralamalar çok önemlidir. Dinleme, itaat, aynen Allah Resulü ve Vesselam'ın gönderildiği o toplulukta Onlara bir şey anlattığında dinleyin diyor. Dinleyin. Aleyküm selam. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Resulüyle alakalı indirmiş olduğu ayetlerde Ey Resul indirdiğimi gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Bakın anlatan o Resul bizlerin dinlemesini hitap etmesini isteyen o Resul Aleyhisselatü Vesselam o dahi gösterildiği şekilde bizlere aktarmıştır. Anladığı şekilde değil. Din bir anlayış sistemi değildir. Din bir laboratuvar ortamında bir şeyi koyup da içindekileri ayrıştırıp Şunda şu kadar element var bunda bu kadar şey vardır deyip analiz edilerek belli bir rapor manzumesi de değildir. Hitiatla başlar. ikrarlan devam eder. amellen ispatı getirir. Artar ve eksilir. Şube şubedir. En tepesi yani sözde Düşüncede, amelde Rabb'ın birlenmesidir. Allah bilerek, bilmeyerek şirke düşmekten bizleri belirliyoruz. Demek ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıysa başka sözler de olacak. Çünkü biz yaratılışımızın gereği, bizde dil dediğimiz, lisan dediğimiz bir ihtiyacımızı, bir kızgınlığımızı, bir sevgimizi, bir isteğimizi dile getirecek veya karşıdakine ihtiyacımızı gösterecek araç olarak bize verilen bir dil var. İşte bu dil sözlerin en güzeline tabi olacak ve onu konuşacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya hayır konuşun ya da susun diyor. Ama bunun evvelinde biz iman ediyoruz değil mi? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun diyor. Bu hatırlatma varsa demek ki dilini çok rahat konuşacak. Her yere dilini uzatacak ki bir insan Burada bir hatırlatma söz konusu. Hatta şu girmiş olduğumuz mübarek günlerin kabul şartlarından, sevap şartlarından birisi de gıybetten, dedikodudan, nammamdan uzak durmadır. Aleykümselam varametli hoş geldiniz. Bakın her ne kadar bizde dil olmasına rağmen dilin kelam etmesine rağmen meh yedilen, istenmeyen ve dile sahip olmasını gerektiren yerler var. Amin. Hatta birisi size oruçluyken kavgıtmaya gelse, tartışmaya gelse ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum de çek git diyor dedi peki ramazan ayında ben oruçluyum ben oruçluyum ben oruçluyum demen gerekiyor da öbür on bir ay istediğini söyle diyor hayır Allah'a lahiret ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır konuş ya sus diyor Allah'ın bizi hayır konuşanlardan eylesin hadi şerri konuştuk hesap yok mu var Bakın bu meyanda Teala Fıtri olarak bize öyle Hasletler vermiş ki Şöyle düşünün İnsan birine hayır anlatsa Hayır konuşsa Hayra sebep olsa Kalbinde bir huzur İdminat bir güzel Hatta uykusu gelse Yatarken böyle Rahat bir şekilde yatmaz mı alo alo insana hayır kazandırdığı gibi birine kötü söz söylediniz veyahut kavga ettiniz veyahut ağır sözlerde bulundunuz ve küfür ettiniz insanın bedeninde bir sakinlik, bir sükunet bir huzurun olması mümkün mü? yatağa yattığında bile insan demin uykudan örnek verdik bir sağa bir sola oflaya puflaya yatar mı? Hı. Demek ki dilin yapılan kelamın ağızdan çıktıktan sonra insana kazandırdığı ve kaybettirdikleri var. Sesim geliyor mu? Ara sıra geliyor deyim de düşüp düşmediğim <gülüyor> anlayım. Evet. Allah razı olsun. Demek ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıysa öyleyse burada yine Allah'ın kelamını öğrenmeye bir teşvik var. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 senelik nübüvvet hayatındaki dile getirdiği, davet ettiği, tavsiye ettiği, öğrettiği hep vahiy. Allah kitabında Azze ve Celle Resul'unu eşsiz bir örnek eşsiz bir numune olarak bizlere zikrediyor mu? Evet Allah'ı umanlar için ahireti umanlar için en güzel örnek en güzel numune Allah'ın diyor. şimdi Allah için kendimize şöyle bir soru soralım ve cevabını da kendinize verelim. Ben bir inanan olarak, şekil, şema, konuşma, düşünce, yapı, mizac, bir baba, bir dede, bir eş, bir insan olarak, o numune olarak gösterilen Resulü ne kadar tanıyor? Oturup kendinize, önce mizacından, görünüşünden, kendinize Resulullah'ı bir anlatın bakalım. Kaç kelimeyle anlatacaksınız? Ne duymuşsunuz? Sizde ne var? Ve kendi yaşantınızla şöyle bir karşılaştırın. Hakikaten inandım dediğiniz o Resul'ü ne kadar tanıyorsunuz? Sözde, özde, yaşantıda, dünyaya bağlılıkta, Karı koca ilişkisinde vefada kendisine ilim öğreten bir insana karşı takılan bir vasıfta ve düşünün bir Allah reshisselah ve sınlam'ın kendisine birçok şeyi kazandıran Hatta vahiy geldiğinde bile örtün örtün dediğinde korkma sen yetimin elinden tutarsın sen düşkünlere yardım edersin sen ihtiyacı olanın ihtiyacını giderirsin gelen geçenin karnını doyursun küskünleri barıştırırsın zulmedene gider zulmüne mani olursun korkma Allah seni korur diyerek eşini yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı teskin eden sonra da onu götürüp halasının oğlu olan ve alim olan Varaha bin Nefel'e götürüp ona meseleyi arz edip ondan da meseleyi yani kendisinin bir Resul olduğunu ve kavminin şöyle şöyle yapacağını öğrenmiyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolda giderken devesinde, merkebinde Hatice annemizin bir arkadaşının geldiğini görse hemen iner üzerindeki hırkasını çıkarır yere serer onu o tutturur onunla sohbet eder o kadar vefalı birisiydi Ayşe annemiz ne diyor bakın Allah kendisine rahmet etsin eşlerimize, kızlarımıza kadın olan dayan kardeşlerimize onların onun ilmini ahlakını düşüncesini versin görmediğim halde diyor en çok kıskandığım Hatice'ydi diyor düşünün aleyhissalatü vesselam ömrü boyunca Hatice'mizi hiç unutmamıştır ama bugün dört evlilik dinde caiz olmasına rağmen inandım diyen insanların inanç nerelerinde bilmiyorum da hayatının hangi karesinde da tartışılır bir dört evlilik kelimesini sakız gibi çiğnerler aleyküm selam hatta hasbelkader bir ikinciyi alsalar birinci eşi ona her şeyini verdiği halde bir de bakarsın ki düşman itilen, kakılan, üzülen hatta belki anasının evine gönderilen birisi olu verir. Halbuki Allah Resulü'na bakın. sözlerin en güzelini söylediği gibi onlara o kadar vefalı davranmış ki yani peygamber Aleyhisselam'ın ferh halikerde örnek olarak alınması bizlere karakter sahibi yapar. Çünkü sözün en güzelini söyleyen, en güzel sözü bize anlatan, öğreten o kardeşlerim. Demek ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken, o en güzel sözü söyleyen, o dürüst, ömründe yalan söylememiş ve müşriklerin dahi Allah Resulü s.a. yalanı yakıştıramadıkları o yüce şahsiyeti bütün karakterleriyle tanımamız gerekiyor ki, sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken, yolların en güzeli Muhammed'in yolu derken, bu kelimelerin manasını anlayalım. Sonra birileri çıkıp, ben Kur'an'ın subutu katı, ben bunu alırım, bu Allah kelamıdır. Ama Kur'an'ın subutunun galalet ettiği mananın subutu katı değildir yani zannidir yani hadisler Allah kelamı değildir ben bunları kabul etmem sözlerinin manaya geldiğini anlamamız bile mümkün değil Çünkü o Resul tanınmazsa o müşriklerin dahi Allah Resulü ve vesselama yanı yakıştıramazken bugün hem de inandım diyerek hem de yalancılıkla suçladıkları o Resul'a ben de Muhammed ümmetiyim diyerek onun sözlerine şaşı bakan onun sözlerini yalanlayan insanlar o müşrikler kadar değerleri yoktur kardeşlerim. Yalanı diyor kendime yakıştırsaydım Muhammed'e yalancı derdim diyen o günkü müşrikler bile inanın bugün inandım diyen Peygamber Aleyhisselam'ı yalanlayan sözlerini tasdik etmeyen o insanlar yani o müşrikler bunlardan daha kaliteli ve daha karakterli demek ki sözlere ağızdan çıkan kelimelere dikkat edilmediğinde insana o kadar çok bela getiriyor ki ama Allah'a ve ahiret gününe iman hep hafızalarda kazanır tutulursa bu sefer insana her zaman ne yapıyor hayır getiriyor onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bakın cennetten alakalı hepimiz cennete talibiz değil mi Allah'tan isterken hep cenneti istiyor muyuz İsteriz değil mi cennette cemani görmek ister miyiz isteriz değil mi? Ama bakın vesilelere bakın. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam bana diyor iki şeyin teminatını verin. Ben de size cennete girecek şeyin teminatını vereyim. Bu diyor iki boğaz arası ve iki bacak arası diyor. Bu iki organımıza dikkat edin. Ben de cennete girmenize teminat edeyim diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Sözün güzelliğini söyleyen ve hayalı olan, Allah'tan korkan küfrün, şirkin, zinanın her türünden uzak duranlardan öylesin. Kardeşlerim, nasıl ki bir insanı ormana, dağın başına insanların gelişmediği bir yere atarsanız, kaba, sabah, ne konuştuğunu bilmeyen, hatta oradaki yaşayan hayvanların özelliklerini alan birisi olursa sözlerin en güzelini öğrenmeyen Allah'ın kitabını bilmeyen bir insanın da ne kadar kibar ne kadar değişik kelimelerle konuşursa konuşsun oradaki insandan hiçbir farkı yoktur. Af büyüğün. eşekler eşek her zaman eşektir. Aleyküm ben senden bir yardım isteyeceğim. Bu beyin yok ya bizim de haşlanmış, karnı bağırma içinde. Ee, anahtarı içeride unuttu. Evet. Yok yok ambarın, deponu. Şimdi dış yani. kapıyı açarız herkes, de şeyden, derberden alırız. Fakat iç kapı kolay sökülecek şekilde tornavidayla. Onu bana söküp içeriye yiyip alıp da tekrar onu takabilir miyiz? Şu aşağı mı? Aşağıda, yani? ha bakarız. Çünkü tek vidayla mı net tutuyor. Kolay ökülü rahat. Ben ne geleyim? Genç ben beceremem de kolumun sancısından. Sen müsait ama misin? Ama becerikli birisi olabilir yani. Yani evet. O zaman kelpeten tercih setor ne varsa aldım. Çekiş de vereyim mi? Vaktim evet. var değil mi? var. tamam mı? hadi bakalım evet Allah hepimize mağfiret etsin düşünün bir eşe altın semer taksalar eşek yine eşektir bu eşe dünyanın en büyük insanı da bilse bilici önemli değil binilen yine eşektir. Onun için sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken yolların en güzeli de Muhammed'in yolu derken çok dikkat etmemiz gerekir kardeşlerim. Bakın söz ne kadar güzel olursa olsun yine bu noktada Allah'tan yardım dilemek gerekir. Rabbimiz Aleyhisselam ile alakalı bizlere bildirdiği kıssasını ele aldığımız zaman Bakın Buhari'de Tirmizi'de şöyle bir rivayet geliyor. Mursa Aleyhisselam kavmanın içinde kalkıyor ve insanları hayra teşvik eden, Allah'a teşvik eden güzel bir konuşma yapıyor. Birisi diyor ki, ey Musa en bilgimiz kim? En alimimiz kim? Musa benim diyor, Allah bilir deniyor. Hatırlıyorsunuz değil mi kıssayı? Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselamı kınıyor. Aleyküm selamu Allah bilir diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi benden bilgili kim? Rabbimiz sübhan ve Teala ey Musa yanına hizmetçini al birkaç da balık al ne zaman o balık yeri yara yara denize gider canlanırsa işte senden bilgili adam orada oturuyor diyor. Ve devamı Keyif Suresinde devam ediyor. Hatırladınız değil mi? Musa ile Hızır'ın arkadaşları. Mevzum değil. Bakın Allah'ın kelimindahı olan o Musa, kendisine Resul'lük verildiğinde, Ya Rabbi göğsünü aç, dindeki düğümü çöz, sözüme tesir gücü ver diyor mu? Demek ki insan neyi anlatırsa anlatsın, karşıdakine anlayışı verecek, tesir gücünü verecek Allah. Allah bize bunu versin inşallah. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hemen ihtiyacını anlattım sana. Evet. Bak, sayfa bir şey var yani. Çifti alacağım. Nereden alabilirim buradan? Ben uygun bir şey. Vallahi hiç yapılanı bilmediğim için evde otur dedim. Bu posta caddesinin orada şeyler var. İnternet kafeler var ama internet kafeler değil. Sayfası normal 500 bin lira. 10.000 lira. Vallahi hiç ihtiyaç olmadığı için bilmiyorum. Sağ evet. evet. Allah hastanayı ayırmasın kardeşler. Rabbim sözlerin en güzelini söyleyenlerden eylesin. Düşünün. Allah Resulü ve Selam. bir gün bakıyor bir danimetten kendisine düşen kırmızı develeri yaymaya götüren damadı Ali'yi gördüğünde senin diyor bugün birinin hidayetine sebep olman şu kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır diyor Ali hemen onları infak ediyor bakın Ali'nin onları götürüp yayması ve onları sattığında eline hakikaten güzel kazançlar geçeceği doğru değil mi? Ama Allah Resulü ve vesselam sözlerin en güzelini söyleyerek birinin hakka dönmesi, cehaletten gitmesi, karanlıklardan çıkması, o nura, o ışığa kavuşması ve ondan alacağın ücret senin bundan alacağın gelirden çok çok daha fazla diyor. Hı. Aleykümselam ve Rabbim Allah'a rekan. Demek ki bazı şeyleri bize yakalamamız gerekiyor. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı da <gülüyor> tanıdıkların da kaliteli. Bir ben üçüncü sılık çıkmışım aralarında. <gülüyor> ben... Bir şeyini çıkardı açtık. <gülüyor> ben niye onu gönderdim de bunu bunu göndermedi e, bir, bir, bir, saat çıktı. Çıkartıp, o, o işinin elini bir saat çıktı. <gülüyor> Allah razı olsun eline sahip, olsun. işlem tamam mı? tamam <gülüyor> şimdi sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken Bakın bununla alakalı o kadar çok rivayet var ki hangisini nakletsek, hangisini gündeme getirsek, hangisini şerh etsek hepsi bize fayda verir. Mesela bazıları dermeklerine, bazıları kendilerine, bazıları nik olarak akabeyi, akabe beyatını alır. Akabe beyatına sebep olan bir olay olmuştur. Hatırlar mısınız? Peygamber aleyhisselamın davet tebliğ yıllarında hacca gelen insanların yolunu gözlüyor. Yanına kızlarından iki tanesini alıp taze yemişler ve su alarak Mekke'nin en uç noktasına kadar gidiyor. Karşıdan dört tane karaltı geliyor. Onlara sizlere diyor taze yemiş su ikram etsem alır mısınız? Oturun biraz dinlenin diyor. Onlar tabi diyor yorulmuşlar, besmişler, dinlenmeye ihtiyacı olan insanlar. Yoldan uzak yoldan gelen birisine <gülüyor> su ikram etseniz, karnını doyursanız, İzzet, ikramda bulunsanız Sizden gelecek her sözü kabul ederler Önce onları birer atıyor. Allah Resulü ve Selam Allah'a ve ahiret gününe iman eden Ya hayır konuşsun ya sussun derken Tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin Yedirin içirin de diyor kardeşlerim onlara bir şeyler ikram ettikten sonra bakın ne diyor o Resul'ün şahsiyetini onun karakterini, mizacını anlattığı sözlerle analiz edip yakalamamız gerekiyor ki biz de ona ittiba edelim, iman edelim ve onun yolundan gidelim bakın ilk sorusuna bakın siz diyor halkın önde gelenleri mi gidenleri misiniz diyor onlar diyor ki şu ikimiz alimleri şu ikisi de kölemiz diyor önce karşıdaki şahsiyetin durumunu tespit ediyor sizlere diyor Rabbimin ayetlerini okusam dinler misiniz diyor karşıdakiler tabi diyor alim olan bir insan yani Yahudi alimleriydi o zaman. Allah'ın kitabını daha önce duyan birisi Allah'tan gelen bir kelamı işitmez mi, dinlemez mi? Zemin de hazır, su ikram edilmiş, yiyecek verilmiş, dinlenmiş, bir yorgunluk gitmiş, ferahlamış. Allah Resulüne islaat ve selam hemen akabinde o anki inen ayetleri onlara okuyor. Onlar o kadar memnun oluyorlar ki kabul ediyorlar. O dört kişi seneye oluyor on iki kişi. Öbür sene yetmiş iki. Ve ne diyor? Ey Allah'ın Resulü canını canımızdan aziz biliriz. Gel Medine'ye gel. Biz seni orada koruruz. Anamız, babamız, nefsimiz sana feda olsun diyerek bu güzel sözün akabinde bu güzel sözleri söylemişlerdir. Peki bu sözlere sadık kalmışlar mı? Kalmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Mekke'deki zalimler Güzel arasını ne taşımayacağım? Aynı şey mi? Aynı şey mi? Bu Şu son kısmı şu baş tarafı da eklemeli. Doğru, değil mi? İkisi, de İkisi de doğru. İkisi de doğru. İkisi de doğru. Mekke eşrafı azlıkça azdı. Hicret eden sahabelerin mallarını, mülklerini hep yağmaladılar değil mi? ve akabinde Ebu Sufyan'ın komutasında Şam'a doğru gittiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen bir seriye toplayarak onun peşine düştü. Ebu Sufyan bunu haber alınca hemen çark etti kaçtı. Ama Allah Resulü ve Vesselam bir türlü atının yönünü Medine'ye göndermedi. Dolanıp durdu. Peki o akabede beyaht eden, o güzel sözlere gönül veren ve bunun neticesinde o güzel sözü söyleyen o insanlar yine güzel sözü söyledi kardeşlerim. Ne dediler? Ey Allah'ın Resulü sen bize atını denize süresen vallahi biz süreriz. Biz sana İsrailoğullarının peygamberlerine dediğini demeyeceğiz. Onlar ne demişlerdi? Ey Musa sen de Rabbim da git savaş. Biz sana tabi olmayacağız demişlerdi. Ama o güzel sözün ne manaya geldiğini anlayan, ona itikad eden, ona iman eden o insanlar Allah Resulü'ne bu sözü söyleyince Allah Resulü ve Vesselam'da Bedir'i gösterdi. Ve ilk savaş böylece başladı. Allah hepimize rahmet etsin kardeşlerim. Allah hepimize hakkı anlamayı nasip etsin. Bedir kurlarını hiç incelediniz mi? Hiç kip yerinde gördünüz mü? Veya kitaplarda araştırdınız mı? Arkada çöl var, önde ise düşman. Ya çölde kaybolup ölüp gideceksin ya da karşıdaki engeli aşacaksın aleyküm selam o kadar dahi düşünceleri kararları karakteri Allah Resulü Vesselam'ı sadece sözüyle değil, düşüncesiyle karakteriyle tamamı anlamamız, öğrenmemiz ve onun ahlakıyla ahlaklanmamız gerekir kardeşler. çünkü sözlerin en güzelini söyleyen birisinin güzel düşünen güzel bakan güzele kendisi de uyan olması gerekir bakın bu meyanda Allah r.s. söylediği bir söze ters düştüğü hiçbir yeri göremezsiniz işte onun ahlakı Kur'an'dır. Sen en güzel ahlak üzerinesin ayet-i kerimesini incelediğimizde bunların ne olduğunu da çok rahat anlarız. Bakın kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret etmeyin, müjdeleyin. bu kelimeleri ardı ardına şöyle bir yazdığımızda her ne kadar bu kelimeler bizim hafızamızda olsa dahi hepsini peşi peşine dizip söyleme hakikaten çok güzel bir düşüncenin, güzel bakanın ve baktığı meselelerde isabetli bakanın düşüncesidir. Nerede söylüyor bunu? Rastgele mi? Hayır belki bu örneği çokça sıkça veriyoruz ama aleyküm bir bedevinin kalkıp mescitte devletmesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın Allah onlardan razı olsun asabının da onu bundan men etmeye kalkmalarında söylediği bir söz bırakın diyor adam işini görsün Sonra bir kova su getirip döküyor. Akabinde adamı çağırıyor. Ve adam mescitler devletme yeri, necaset yeri değil diyor. Allah'ı zikretme, secde etme, anma yerleridir diyor. Asabına ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Allah bu sözlere uyan bu kelimelerin hakkını veren, hayatına geçirenlerden eylesin. Demek ki bu sözler söyleniyorsa bize, tavsiye ediliyorsa kolaylaştırın derken demek ki din kolaylık değil. Zor değil. Zorlaştıran biziz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyor demek ki din huzur dini nefret dini değil öyleyse huzur verin nefret ettirmeyin diyor bu din korku dini de değil müjdeleyin diyor korkutmayın Allah hepimize mağfiret etsin demek ki dindeki cehalet anlayıştaki kıtlık İnsandaki merhametin gitmesi, karşıdakileri ele alırken, onlara karşı rahmeti, onlara karşı şefkati, karşıdakinin cehaletine çok çok dikkat etmek gerekir. İşte, sözlerin en güzelini söylerken, o sözün de, güzel veya çirkin olduğuna kim karar verecekmiş? anda kendi nefsimizde Sözün en güzeli Allah'ın kelamıysa, yolların en güzeli Muhammed'in yoluysa, ki öyledir, öyleyse onunla haşır neşir olacağız. Onun iyi dediği iyi, kötü dediği kötü olacak. Allah mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın öyle hallere gelmişiz ki o güzel sözler gitmiş. Onların yerine başka sözler gelmiş. Ha o sözler de güzel değil mi? Bakın örnekler vereyim. Hangisi güzel, anlamlı, hangisi yarım? Allah Resulü diyor ki vesselam, boşta kalan bir insanın kafasında kırk tane şeytanlık vardır diyor. Onu hep şerli diyor vesvese verir. Bakın bu hadis-i şerif. Dedim Allah razı olsun bir kardeşten bir yere gittik. Orada adamın birisi habire tahtalara yazı yazmış. Hep asmış. Boş adamın kafası şeytanın çalışma masası diyor. Şimdi birisi kulağa daha hoş geliyor değil mi? Hakikaten hadisi nakletse o peygamberin eşsiz düşüncesini ve bir vahiy mahsulü olduğunu insan hemen anlar. Ama öbür tarafta sözü döndürerek bir insanın söylediği atasözü olarak naklettiği zaman insan bunu dine nispet etmiyor. Söz doğru diyor ama hiç bunun peygamberin sözü olduğunu akıl etmiyor. Mesela yine halk arasında yarım hoca dinden, yarım doktor da candan eder derler. Hiç duydunuz mu? Herkes söyler değil mi bunu? Bakın Allah'ın açılan silah Vesselam bir gün seferdeyken bir işi icabı bir yere gidiyor. Sahabelerden bir tanesi gelen bir taşın akabini kafası yararıyor. Ve akabinde ihtilam oluyor. Namazın vakti geldiğinde oradakilere soruyor. Bana bir ruhsat yok mu diyor. Oradakiler diyor ki yok sen gus edeceksin. Aleykümselam ve Hoş geldiniz. Adam diyor, Su kafasındaki yarağa gidiyor. Ve adam hemen ölüyor. Allah Resulü ve Vesselam o gittiği yerden döndüğünde kendisine durumu anlattıklarında onu öldürdüler. Onu öldürdüler. Allah tonları onları öldürsün. Cahilliğin şifası sormaktır. Sorsalar ya oraya bir bez koyar oraya mest eder, geri yanını yıkar, ona yeterdi diyor. Aleyküm hoş hoşgeldiniz. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki cahilliğin şifası sormak. kaldır demek ki cahilliğin şifası sormak aleyküm selam Allah razı olsun demek ki sözlerin en güzelini söylüyorum derken söze de dikkat edeceğim amin ecmaim cümlemize Allah hepimize hayır kazandırsın bakın orada adamın müşkülatı akabimde kendisinin başına gelen mesele ve ona kuşledeceğim demeleri onun ölümüne sebep oldu mu? Yani yarım hoca dinden, e, dinden yarım doktor candan eder diyorlar ya canından oldu mu? Aleyküm selam Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam ne diyor? Şifası sormaktır diyor. Sorsalardı ya demek ki dinde sorulması gereken, öğrenilmesi gereken ve nakledilmesi gereken yer Allah'ın kelamı, Resulullah'ın sünneti. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde de gündeme getirdiği gibi benden duyduğunuzdur bir emir bir nehir de olsa bunu aktarım diyor. Bunu aktarım. Ola ki diyor dinleyen, anlatandan daha fakih olabilir. Kim bunu yaparsa Allah onun yüzünü güldürsün. Dünyasını güzel etsin diyor. Nurlandırsın diyor. Sözün güzeline talip olan sözün güzeline nakledene bir de bu dua var mı? sohbetin içinde naklettiğim bir rivayet daha vardı şu dilinize sahip olun ben de sizin cennete girmenize teminat edeyim diyor. bunun zıttına yani sözün güzeline talip olmayan sözün çirkinine talip olan insanların başına neler geliyor neler bir şirk bir küfür bir bidat bir haset, bir gıybet, bir dedikodu, bir yalan, bir suizan. Bunun gibi kötü sözlere baktığımızda bunlarsa insandan öyle şeyler götürüyor ki saymakla bilmez. Şimdi i̇bn Şimdi Teymiye varsa bize konuşmak düşer mi? i̇bn Teymiye gibi düşmanların dahi Şeyhülislam dedikleri adam varken alim. Yani bizim şimdi burada konuşmamız uygun düşer mi? Aleykümselam ve Rabbim. Vallahi ben İbn-i Teymiye gibi bir alimi bulmuşken bir Müslüman olarak dinlemeyi tercih ederim. Öyle mi? Allah onun elini nasip etsin. İnsan yine de şöyle bir ağırlık basıyor, bir ter basıyor. Kolay mı böyle alimlerin yanında konuşmak? Basit mi? İnsanlar ömrünü bozuk para gibi harcarken o insanlar okuduğu kitaptan kafası düşmeyi, düşmesin diye Saçını duvararak çivi olarak çan insanlar. İnsanlar zevkte, eğlencede, sefada, laklakta ömürlerini götürürken o insanlar hakkı konuşmuş, hakkı anlatmış ve bir adım dahi geri atmayıp önüm bir çoğunu hapiste geçirmiş insanlar. Hapiste olmasına rağmen yine de geri durmayıp Hakk'a tabi olmaları için birçok o dönemin alimine mektuplar göndererek Hakk'a tavsiye etmiş insanlar Allah ondan onun gibilerden razı olsun Kur'an'ı, sünneti Rabb'inin izzetini, şerefini o kadar korumaya çalışmış insanlar ki bunlar Bakın o güzel şeylere tabi olmaları güzeli istemeleri güzeli gündeme getirmeleri bugün dahi onların isminin güzel güzel anılmasına sebep olmuyor Allah bizleri de hayırda kullansın kardeşlerim. Demek ki sözün güzelini söyleme ona tabi olma o güzel sözü söyleyen o insanı da tanımaktan geçiyor. İmanmıştım mukaddemesine şöyle bir nakil almıştır. Şüphesiz ki bu bir dindir. Öyleyse kimden aldığınıza çok dikkat edin diyor. Bu da gösterki insanın yemesine, içmesine, helala, harama, arkadaşına, eşine, akrabasına, bulunduğu ortama dikkat etmesi gerektiği gibi ilim aldığı alimi o güzel söze kulak verdiği o insana da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü o tanınmadığında o bilinmediğinde o güzel sözün sahibinin ne olduğu da anlaşılmaz. Demek ki sözün güzeline talip olacağız ama kimden aldığımıza da çok dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü bir toplumun açın, hakkını verdik. Görüşürüz inşallah. Aleyküm selamlar. Aleyküm selamlar. Aleyküm selamlar. de. Tabii. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her konuda bize dikkatli olmayı tavsiye etmiş. Düşünün bir toplumun ifsadına baktığımızda iki şekilde bir ifsad var kardeşlerim. Yani hak yoldan inhiraf etmeleri, sapmaları. Birinci sapma cehaletten. Yani örfe, ananeye uymak. Ataları, babaları taklit etme. Aleykümselamu rahmetullahi. Bekleriz inşallah selam İkincisi ikincisi ise âlimi taklit etmedir ve iyaki birincisi nedir Rabbimiz oku ve teala kitabında naklettiği gibi gelin onlara Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine uyun dediğimizde onlar şöyle der diyor hayır biz atalarımızı, babalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak, ona uyarız. Bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala devam ediyor. Peki, ya hata etmişlerse, ya anlamamışlarsa, haladır. Demek ki birinci ifsat, atalardan, babalardan gelen söze hiç araştırmadan doğru mu, yanlış mı? Yani, doğruluğun ve yanlışlığın daha uygun olup, vahye uygun olup olmadığına bakmadan olduğu gibi kabul etme o gelen söze tabi olma insanların ayrılığa düşmesine hatta Allah'a ve Resulüne isyan etmesine sebep oluyor. Bugün yaşamış olduğumuz şu topluma bakarsak Allah için şöyle bir araştırın. Töreler, ananeler Allah ve Resul'ün sözünün önüne geçiyor mu? Geçmiyor mu? Töreler, ananeler, ataların sözleri Allah'ın ve Resul'ün sözünü bastırmış mı? Bastırmamış mı? Hangisini reddederseniz şu toplumda dışlanırsınız? Alo? Efendim? yok yanlış burası kitapçı yok yanlış al günler evet demek ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı ama sözün en güzeline gidip de bakmazsan onu görmezsen onu duymazsan e tabi dersin ki boş adamın kafası şeytanın çalışma odası dersin. Ama oradaki peygamberin sözünü görmemişim ki sen bununla kıyas edesin. Sen bununla ele alır hakka giden yolu ne yaparsın? Kesersin. Hemen dersin ki Git çalış bir iş bul. Halbuki din bunu demiyor. Çalış. İşte de bu. Hakka tabi ol hak yok, yeme ne diyor geçmiş metreden 3 kişi diyor bir yolculukta bir fırtınaya yakalanıp bir mağaraya düşüyorlar bir kaya geliyor mağaranın ağzını kapatıyor başlıyorlar duaya birisi ne diyor Ya Rabbi diyor ben diyor dünyalık bir iş için bir işçi çalıştırdım sonra ücretini verdim adam diyor mevsimeydi kabul etmedi gitti aleyküm selamlarım. sonra ben de diyor senin korkundan onun diyor ücretini çalıştırdım bir çift hayvan aldım onlar o kadar çok ki bakamadım çoban tuttum sonra diyor bir vadi dolusu malı oldu adam çıktı geldi be adam benim ücretimi ver dediğinde işte şu gördüğün vadideki her şey senin dedim. O dedi ki benimle alay etme. Vallahi alay etmiyorum. Bunlar senin dedim. O da aldı gitti. Ya Rabbi sırf senin korkun için yaptım. Eğer diyor bu amelimi kabul etmişsen hayayı arala da yüzünü görelim diyor. Bakın Allah korkusu Allah'a tabi olma güzel söz söylemesi her ikisine de bir şeyler kazandırdı mı adam malı aldı gitti ama bu adamsa düşmüş olduğu beladan yapmış olduğu bu hayırlı amelle ne yaptı kurtulmasına sebep oldu bu noktada insanın başına gelen bela ve musibeti analiz ettiğimizde insanın başına gelen bela ve musibetler illa işlemiş olduğu bir günaha binaen değildir Kader dediğimiz, kadere el dediğimiz bir cüz vardır kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında der ki: "Biz insanı imtihan ederiz. Biraz malla, evlatla, eşle, çocukla, hastalıkla, belayla, musibetle." diyor. Neden? Razı olduğundan acaba kullarımda razı olacak? İşte kitabına gittiğimizde o müminlerin başına bir bela, bir musibet geldiğinde ne demeleri gerekir diyor? İnna lillahi ve inna ileyhi racu yani biz Allah'tan geldik. Yine Allah'a dönücüleriz. Bize düşen bu. Peki Allah Resulü ve vesselam bu noktada bize ne diyor? Keşke demeyin çünkü diyor bu şeytana kapı açar neden şeytana kapı açar hiç düşündünüz mü bakın hep sözlerden gidiyoruz sözün güzelliğine talip olduğumuzda bize kazandırdığı bir hayır var onun zıttına ise anlatmak bile insanın kalbine karar getiriyor keşke şunu yapmasaydım da başıma şu gelmeseydi keşke şundan tanışmasaydım da şöyle olmasaydı. Bakın keşkezü burada ne yapılıyor? Ne yedi diyor. Peki keşkenin hayırda kullanıldığı yer yok mu? Var. Açıyorsunuz Müslüm'ün kitabı cenneti. Bakın orada şöyle rivayetler var. Kulun diyor. olan yeri anlatıyorum şimdi. Kul diyor amel defterini aldığında bakacak ki diyor küçük demeden büyük demeden işlediği her şey önünde Ya Rab, hiçbir şey bırakmamışsın ama ben şunları yaptım ki sen bana bu kadar hayır hasenat verdin diyecek diyor Allah Azze ve Celle bakın o kuluna ne diyecek sen falan yerden geçmedin mi geçtim oradaki ihtiyaç içindeki insanları görmedin mi gördüm şu çöldeki kumların adedince malım olsa da şu insanlara verseydim diye içinden geçirmedim geçirdim. İşte ben de senin yapmış gibi bunları sana sevabını verdim diyor. Hayırda kullanılan keşke zararlı değil. Aksine insana fayda da sağlıyor. Ama başa gelen bir olaydan sonra Keşke yapmasaydım, etmeseydim, evlenmeseydim, şu işe girmeseydim, şu yola gitmeseydim de başıma böyle bir şey gelmeseydi sözü kadere tekmeyi gündeme getirir ve şeytana kapı açar diyor. Allah bizi hayırdan ayırmasın. Başına herhangi bir bela musibet geldiğinde biz Allah'tan geldik. Yine Allah'a dönücüleriz demeyi nasip edin bakın bunlar o sözlerin en güzel olan Allah'ın kitabında olan sözler bundan haberi olmayan sözleri zikretmeye gerek var mı? haşa felek. beni niye yarattın böyle şarkılar türküler, atları arabeks, caz şu bu ne olursa olsun. var mı bu sözler? bugün Allah için sorarım. Kendi nefsinize şu cevabı bir verin. Allah'ın kitabını en iyi bilen, Resulullah'ın sözlerini en iyi bilen insanlar mı? Şu toplumda cevap? var. Yoksa Allah'a isyanı avaz avaz bağıran, daha güçleri yetmeyip ellerine mikrofon dedikleri bir şeyi alıp son derece teknolojiyi de kullanıp her tarafa yayan hatta CD'lere, kasetlere koyup, görüntülü görüntüsüz, canlı cansız televizyon dedikleri o aletlerde yayan çalgılarla, çengilerle Allah'a isyanı namelere döken o insanlar mı revaşta onurlu, haysiyetli yıldızı parlayan yoksa Allah'ın sözlerini söyleyen Hangisi? İşte bu Allah'ın bize bir belasıdır. Allah bir kalmı azab edeceğinde onlardan ameli alır. Herkesin laklak lak ettiğini görür. Demek ki sözün güzeline talip olma o toplumun hangi seviyede olduğunu da gösterir. Ne diyor sözün en güzel olan o kitabımız? Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Sizi yöneten sizin gibi olanlardır diyor. Kalem suresini hiç baştan sona okudunuz mu? Hepinize bir okumayı tavsiye ederim. Hepinize Allah güzel bir anlayış versin. Oturup kıyalım. Neler deniyor neler? Demek ki biz nasılsak bizi yöneten insanlar da aynısı. Biz neye talipsek onlar da ona talip. Onun için sözün en güzeli Allah'ın kelamı, yolun en güzeli de Muhammed'in yoludur. Aleykümselam. Aleykümselam ve Demek kardeşlerim sözlerin en güzeli bu derken alın o sözlerin en güzelinden bir Fatiha'yı ile alın. Alemlerin Rabbine hamdtan başlıyor. Bu kadar nimeti, bu kadar güzelliği, sıhhati, ömrü, yaşantıyı bize veren kim Allah aşkına? Allah değil mi? Peki, bakın, o yolların en güzeline tabi olun diyen, Muhammed'in yoluna tabi olun diyen o Resul insanlara teşekkür etmeyen Allah'a hamd etmez diyor. Bize bizi bir iyilik yapsa ömrü boyunca onu unutmayız. Ama Rabbul <gülüyor> ve Hüveteala bizlere sıhhat vermiştir. Güzellik vermiştir. Ve hatta bu nimetlerin içinde en üstünü müslümanlık nimetini vermiştir insan nedense bir gün hamd etme ihtiyacını hissetmez ne zamana kadar birisi gelir nasılsın kardeşim elhamdülillah iyiyim belki o insan sana bunu sorana kadar ki Allah'a hamd olsun ki soruyor hamd nedir aklımıza bile gelmiyor Allah bizi çok hamd edenlerden eylesin kardeşlerim iyi de hayır da sıhhatte hamd etmeyen insan başına bir bela bir musibet geldiğinde hamd etmez nankörlük yapar isyan eder bakın bu meyanda sözlerin en güzel olan Allah'ın kelamına gittiğimizde ne diyor kitabında onlar diyor denizde başlarına bir bela bir musibet geldiğinde ne yapar ne yapar Halisane Allah'a sığınırlar. Allah'tan yardım dilerler. Karaya çıkınca isyan ederler diyor. Yani insanın rahata erdiğinde Allah'ı unutmaması gerekiyor. Bakın dua baplarını okursanız, o yolların en güzeline tabi olun diyen Ali ve selamın şöyle sözünü görürsünüz. Rahatlıkta, iyilikte Allah'a çok dua edin ki darda olduğunuzda da size icat etsin diyor sözlerin en güzel olan Allah'ın kitabı ayetlere gittiğimizde ne diyor ne oluyor ki o insanlara ne kadar da nankört diyor kendilerine bir nimet verdiğimizde bizi unuturlar ne zaman onların başına bir bela bir musibet versek hemen bize dönerler diyor Onları tekrar rahata kavuştursak hemen sırt döner ve vereni unuturlar diyor. Bu meyanda birçok örnek yok mu? Mesela Kasas suresini baştan sonra bir okumanızı tavsiye ederim. Gerçi akşama yemeğiniz vardır, yapacağınız işler vardır. Ama arta kalan zamanda da Kasas suresini baştan sona bir okuyun. Bakın o kadar güzel misaller vardır ki sen diyor sevdiğini hidayet edemezsin diyor. Aleyküm selam bana mutluluk. Bunu da sahurda okuyun. Koyalım inşallah. İnsan sevdiği birinin hidayetli olması, onun hakta olmasını istemez mi? Ama bakın sen sevdiğini, onun ki de tabi olup olmamak. Biz seni onun, onların başına bekçi mi gönderdik diyor. Onların ki tabi olup olmamak diyor. Yine bakıyorsunuz kasasta. Allah Azze ve Celle diyor ki. Müslüman nimeti verilen nimetlerin en üstünü değil mi? Diyorum. Bu sözün evvelinde ne geliyor? Hiç dikkat ettiniz mi kasasta? Harun zenginlikte misal olarak verilen birisi. Kavmanın içine çıkıyor. Depdebe içinde yürüyor. Kibirleniyor ve bakın dilinde ne çıkıyor. Hamd mı çıkması lazım? Yoksa şu sözler mi? Bunlar diyor bana şu mal mülk hep ilmim sayesinde çalışıp kazanmam sayesinde verildi diyor. Oradaki bir grup diyor ki şuna verilen diyor bize de verilmeli değil miydi? İnsan fıtri olarak hep birilerinde olan bir şeyi almayı sahip olmayı hep ister değil mi? Ademoğlunun bir vardı dolusu malı olsa öbürünü görsünü de da ister. Öbürünü görse onu da ister. Gözün ancak toprak doyurur diyor. Şu karına verilen bize de verilmeli değil miydi diyene bakın oradaki müslümanlar nasıl cevap veriyor. Allah'ın size verdiği müslümanlık nimetlerin en üstünü değil mi diyor. Onlar o an susuyor. Bakın ayetler devam ediyor. Biz diyor Karun'u yerin dibini batırdık. Ne malı ne de bir şey. Ona hiçbir fayda sağlamadı. Diyor. Bakın demin ona verilmeli diyen bize de verilmeli değil mi diyenler ne diyor? İlk ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim de başımıza gelecekti diyor. Şimdi bu meseleleri Halk arasında anlatırken insanlar ne der? Bir adama on tane nasihat edeceğine bir musibet ona yeter derler değil mi? Halbuki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed'in yoludur. Allah haktan ayırmasın, sözün güzeline tabi olanlardan eylesin. Güzel sözde huzur vardır kardeşlerim. İdminan vardır. Kardeşlik vardır. İhlas vardır. sıt vardır. Muhabbet vardır. Kötü sözde, kötü sözü taşıyanla, taşındığı yerde İdminan diye bir şey yoktur. Kardeşlik yoktur. Cemaat yoktur. Dedikodu vardır. Gıybet vardır. Memmamcılık vardır. Günah vardır. Akabinde de cehennem ateşi. Ama öbür tarafta cennet ve Allah'ın cemali vardır. Allah hepimize merhamet etsin. Burada namaz yaklaştı. Ben müsaade istiyorum. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi l'abbi alemi. Şimdilik ve rahmatullahi ve berekat. اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ يَقُولُونَ خَادَعُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَسَ قَدَائكَ الَّذِينَ طَغَى اللَّهُ مَأْلَى قُلُوبِهِمْ وَالسَّبْعُونَ أَهْوَى الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتي لهم بغتا فقد جاء أشراطها فَأَمَّا لَمْ إِذَا جَاءَتْ هَذِهِ الْكَرَاهِي فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ بِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاهُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أَنزِلَ السُّورَ فَإِذَا أُنزِلَ محكمة ودفع فيها القتال رأيت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت فأولى وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قلاء الله فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين اغتبوا على أجبارهم من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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخف الله وكرهوا رضوانه فأحبطوا أعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض فمرض الانين يصل الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علقه اطرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرعاه استغنا إن إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتظلى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن انتهلنا سعى بالنافية نافية كاذبة خاطئة فاليدعو نافيا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقل بسم الله الرحمن الرحيم إننا في ليلة القدر وما أدرى مَا ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ويب فيه هدى للمتقين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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا ساء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم آخر وما هم بمؤمنين يُقَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَقْدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَا رَضَى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن ما معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدناهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم العيون فهم لا يضيعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفف أبصارهم كلما أضاء لهم مشأوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عددها فأتوا بسورة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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أنواتا فأحياكم